18. Bab resul Ekrem Hazretleri'nin yeme esnasında yedikleri katık ile çeşitli yiyeceklerden yemiş oldukları şeylerin hakkında varit olan hadis-i şeriflerin beyanındadır. Şubat'ta zikrolunan hadis-i şeriflerin hülasası, Resul-i Ekrem Hazretleri gıdaları, gıdalarını bir şeye hasretmezlerdi. Her ne kadar da o şey nefis dahi olur ise de. Zira bir tek gıdaya devam bedene zarardır. Onun için bazen bir iki çeşit yiyeceği toplar ve bazen bir vakitte bir çeşit yemek ve son vakitte başka çeşit yerlerdi. Zira bedeni muhafaza ile memuruz. Kaldı ki ibadet beden ile olur. Ama ifrat her şeyde mezmumdur. Yedikleri yiyecekler sirke, kuru hurma, Tavuk eti, tuva kuşunun eti, zeytinyağı, kabak, helva, koyun eti, kuru et yani kavurma, kabak ile pişirilmiş çorba, biryan yani kebap, bal, çörek otu, yağsız peynir yani yoğurt peyniri, kavrulmuş un, taze hurma, hays yani çekirdeksiz hurma, sade yağ, keş ve undan yapılan bir çeşit Arap yemeği, Bunlardan ibaret olup, bunlardan bal ile helva ve soğuk su ve biryan etini severler ve kabak yemeğini kemal istihsanla yerlerdi. Ve yiyeceklerde kolay bir şey ile iktifa edip nefis, lezzetli yemeklerden men, men eylemek güzel olduğunu ima ederlerdi. Sirke ne güzel ekmek katığıdır buyurarak ekser vakitte sirke gibi hazmı kolay ve mideye hafif olan şeyleri Ekmeğe katık ederek yemek için hiçbir suretle teklif iktiza etmediği tefhim ve tenbih eder idi. Ve bizzat kuru arpa ekmeğini sirkeye batırıp yerlerdi. Yenilmesi şeran mübah olan hayvan etlerinin kol ve sert taraflarını severler. Ve etlerin buraları gayet latif ve lezzetli olduğunu söylerlerdi. Nihayette şehadetleri dahi yan edilmiş bir keçi oğlağının kolundan kul bulmuştur. Eti yeme esnasında bıçak ile keserler ve bazı kerre ısıra ısıra yerlerdi. Bazı kerrelerde arpa unuyla bulamaç yaptığı piştikten sonra üzerine bir miktar zeytinyağı ile biber ve zencebil, hoş kokulu bir baharat ve darçın ve kakül yani su içinde biten çiçek, çöyen kökü gibi karışık baharat dökerek kemali i iştiha ve istihsanla yerlerdi. hasıl yemeğin nevi ve cinsini ayırmayıp her ne hazırlarsa hoşça yönelirler ve akşamdan alıkonulan çeşitli yiyecekleri sabahları yerlerdi. Ve yiyecek hususunda ehl-i beytini ve bilhassa hürmet sahibi misafirleri kendi zatlarını takdim ve tercih ederler idi. Ve tencerenin dibinde kalan yiyeceklerin yenilmesini severler ve yemeği hizmetçiyle birlikte yerlerdi. Birinci Hadis Hazreti Aişe'den rivayet olundu ki, resul Ekrem Hazretleri, sirke ne güzel katıktır buyurdu. İmam-ı Nebevi ve Kad-ı buyurdular ki, meskur hadisten maksat yiyeceklerde kolay bir şey ile iktifa ve leziz, lezzetli yiyeceklerden men eylemek, övülen bir iş olduğunu ifadedir. Hadis-i şerifin manası şöyle demek olur ki, ekmeğe katı sirke misali, zahmeti az ve hafif olan bir şey ile yapıp zorlanmayalar demektir. Abdullah bin Abdurrahman rivayetinde buyurdu. Yani, Müşharun İleyhin rivayetinde şüphe vaki oldu ki, Resul-i Hazretleri, ''Ni'mel udumu el hallu'' diye mi buyurdu, yoksa ''Ni'mel idamu el hallu'' diye mi buyurdu? Edem ve idam ikisi bir manayadır. Şüphe Muhammed bin Sehli rivayetinde değil, Müslim'de Cabir bin Abdullah'dan rivayet olundu ki, ''Resul-i Ekrem hazretleri ehlinden katık var mı?'' diyerek sual buyurdu. ''Onlar da yanımızda yok ancak sirke var.'' buyurdular. İstedi ve getirtti. ''Niye men idamu el hallu'' buyurduğu halde yemeye başladılar. İkinci hadis. Simak bin Harpten Mervidir buyurdu ki, ''Ben Numan bin Beşir Hazretlerinden işittim.'' Tabine hitap edip buyurdu, ''Sizler istediğiniz kadar yemeye ve içmeye müptelasınız. Lakin yiyecek ve içeceklerde bu mertebe ifrat, Resul-i Hazretlerinin adet-i kerimesine ''Ol Allah hakkı için ki ben sizin ve bizim peygamberimizi mübarek karnını doyuracak kadar eski kuru hurması olmadığı halde gördüm.'' Mahrum olaki ki Resul-i Ekrem hazretlerinin fakrı ihtiyar ettiklerini ve çi birkaç kere beyan olundu. ''Gafil olmayasınız. Bu makamda bu hadis-i şerifi zikirden Murat hurma gibi gıda dahi katit mevinden olduğunu beyandır.'' Malum ola ki Numan bin Beşir, sahabe-i kiramın mert, yiğit ve ziyade müttakilerindendir. Üçüncü hadis. Zehdemil Ceremi'den mervidir. Buyurdu ki, biz ashabtan Ebu Musa hazretlerinin meclisindeydik. Yiyecek hazırlandıkta sofraya tavuk getirildi. Mecliste hazır olanlardan bir kimseye sofraya tavuk kondukta sofradan kalkıp geri çekildi. Ebu Musa o kimseye hitap edip buyurdu ki senin için ne vardır ki tavuğu yemeden geri çekildin. O kimse cevabında dedi ki ben tavuğu kötü kokulu bir şey yer olduğu halde gördüm. Tabiatım tavuktan istikrah eyledi. Ben yemin ettim ki tavuk yemem. Ebu Musa o kimseye yakın gel ve sofraya yakın ol ve muktezai tabiattan yüz çevirip diğer cemaat gibi tavuktan yedi buyurdu. Zira gerçekten ben resul Ekrem Hazretlerini tavuk etini yer olduğu halde gördüm idi. Tirmizi'nin bu hadisi şerifi zikirden muradı resul Ekrem Hazretlerinin tavuk etini yer olduğunu beyandır. 4. hadis. Sefine Hazretlerinden mervi'dir. Meskur Sefine resul Ekrem Hazretlerinin azatlı kölelerindendir. Cümleyi kerametinden mesabe-i şerifte mervidir ki, Hazreti Sefi'ne bir gün yolu şaşırıp askerden geride kaldığında, askeri bulayım diye Beyaban'da Be giderken karşısına bir arslan çıka gelir. Hazreti Sefi'ne arslana hitap edip, Ey arslan, ben Resulullah'ın kölesiyim. Yolu şaşırıp askerden geri kaldım dediğinde arslan gelip, ''Sahibine yaltaklanır gibi Hazreti Sefine'nin yanına gelip lisan-ı ile yolu işaret edip beraber gitmeye başladılar. Her ne zaman Arslan bir ses işitse o ses tarafına çevrilip yine dönüp Hazreti Sefine'nin yanında gelirdi. Arslan'ın bu hali Hazreti Sefine'yi düşmandan gibi. Bu tarz üzere Hazreti Sefine askere ulaştığında Arslan Sefine'nin huzurundan dönüp yerine gitti.'' Resulü Ekrem Aleyhissalatu ve Selam'ın hizmetkarı Sefine, Yemen valisi Muaz İbni Cebel'in yanına gitmek için Resul Ekrem Aleyhissalatu ve Selam'dan emir alıp gitmiş. Yolda bir arslan rast gelmiş. O Sefine ona demiş: Ben Resul Ekrem Aleyhissalatu ve Selam'ın hizmetkarıyım. Arslan ses verip ayrılmış, ilişmemiş. Diğer bir tarikte haber veriyorlar ki, Sefine döndüğü vakit yolu kaybetmiş. Bir arslan'a rast gelmiş. Arslan ona ilişmemekle beraber yolu da göstermiş. Hazreti Setine ben Resul-i Ekrem hazretleriyle beraber tuva kuşu eti yedim. Tuva kuşu kaz etinden hafif ve tavuk etinden ağırdır. O kuşun özelliğindendir ki onun karnında bir taş vardır. O taşı bir kimse üzerinde taşısa ihtilam olmaz derler. Kırmızının bu hadisesi fikirden muradı Resul Ekrem Hazretlerinin av eti yediğini beyandır. Beşinci hadis. Zehdemil Ceremi'den mervidir. Zehdem biz Ebi Musa'nın meclisinde idik buyurdu. Zehdemil Ceremi Ebu Musa Hazretlerinin sofrasına çeşitli yemekler getirdiler. Diğer yiyeceklerden evvel tavuk eti sofraya getirildi buyurdu. Ebu Musa'nın yiyeceğinde hazır olan kavmin arasında Beni i Teym kabilesinden kırmızı çehreli bir adam var idi. Güya o adam Zehdem'in zanlı hasediyle kabilesinin beyi idi. Hadisi rivayet eden Zehdem buyurdu ki, O adam tavuk etini yemeye yönelmeyip sofraya yakın olmadığı için o adama Ebu Musa hitap edip buyurdu ki, ''Beri gel, tavuk etinden ye.'' Zira ben resul Ekrem Hazretlerini gördüm. Tavuk etinden yediler idi buyurdu. Şimdi o kırmızı çehreli adam dedi ki, ben tavuğu kötü kokulu şey yerken görmüş olduğumdan, ben tavuğu murdar saydım. Ve yemin ettim ki hayatta oldukça tavuk eti yemem. Altıncı Hadis Hazreti Ömer'den Mervidir buyurdu ki, Resul-i Ekrem Hazretleri zeytin yağını ekmek katı edip, Yeyin ve bedeninize sürün. Zira zeytinyağı mübarek ağaçtandır buyurdu. Malum ola ki Ebu Naim Ebu Hureyre'den rivayet eder ki zeytinyağında bedende olan yetmiş türlü hastalığa şifa vardır. Hazreti Ömer'in künyesi Ebu Hafs'dır. Ve lakabı Faruk'tur. Hak din ile batıl din arasını ayırdığı için İslam'a geldiği gün, "Ya Rasulallah, hak din aşikarı olmak gerek ve batıl din zahir olup hak dinin gizli kalmasında ne cihet var?" dediğinde Hazreti Rasulullah "En tefaruk, ya Ömer" buyurdular. Bu lakap ile meşhur oldu. Hazreti Ömer imana geldiğinde rivayet meşhure üzere müminler 39 erkek idi. Hazreti Ömer ile 40 tamam oldu. Ve 11 de kadından var idi. Böylece 40 tamam oldu. O gün ey peygamber sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter ayet-i kerimesi nazil oldu. Mervidir. Bir gün Resul-ü Ekrem hazretleri ashaba sordular ki Bugün sizden hanginiz oruçtur? Hazreti Ömer dedi ki ''Ben ya Resulallah.'' Tekrar buyurdular, bugün sizden hanginiz sadaka verdi? Yine Hazreti Ömer dedi ki, ''Ben ya Resulallah.'' Tekrar buyurdular, bugün sizden hasta hatırı kim sordu? Hazreti Ömer dedi ki, ''Ben ya Resulallah.'' Yine buyurdular ki, bugün cenaze namazı kim kıldı? Yine Hazreti Ömer dedi ki, ''Ben ya Resulallah.'' resul Ekrem Hazretleri buyurdu ki, ''Cennet, sana vacip oldu ya Ömer. 7. Hadis Enes bin Malik'ten Mervidir. Rivayet olundu ki, Resul-i Ekrem hazretlerine kabak yemek hoş gelirdi. Yani kabağı güzel şey sayıp yemesini sever idi. Bundan dolayı Resul-i Ekrem hazretlerine kabak ile pişmiş bir yemek getirildi. Yahut kabak ile pişmiş bir yemek için Resul-i Ekrem hazretleri davet olundu. Resul-i Ekrem Hazretlerinin kabağı sevdiğini bildiğim için bana kabak ile pişmiş yiyeceğin içinden kabağı araştırmaya başladım. Kaptan kabağı buldukça Resul-i Hazretlerinin mübarek önlerine koyar idim buyurdu. Bu hadiste delil vardır ki bir kasede değişik yiyecek olup yiyecek sahibi razı olduğu surette o kaseden yiyen kimse başka kimsenin önünde olan tarafa El uzatması caiz olan, Misafirlerin bazısı, bazısının önüne lokma koymak caiz ola. Ziyafet sahibinin rızasına binaen. Ve dahi kabağın özelliğindendir. Aklı ziyade etmek ve mutedil bir rutubet yaşlık vermek gibi. 8. Hadis Cabir bin Tarık hazretlerinden mervidir. Buyurdu ki, resul Ekrem hazretlerinin yüksek huzurlarına vardım. Gördüm ki, resul Ekrem hazretleri kabağı parça parça doğrar idi. Ben, ya Resulallah, kabağı böylece doğramanın faydası nedir dedim. Bana cevap olarak, biz kabağı böylece parça parça etmekle yiyeceğimizi çoğaltırız buyurdu. Bu hadis-i şeriften anlaşıldı ki, kabak ve patlıcan misali yiyecek pişmezden evvel doğranır ise, berekete sebep olur. Ve yine bu hadis-i şeriften anlaşılır ki, Resul-i Ekrem Hazretleri, kemal-i mürüvvetlerinden, el-i beytin hizmetlerine yardım ederler imiş. Dokuzuncu hadis. Enes bin Malik'ten Mervidir buyurdular. ashabtan bir terzi, Resul-i Ekrem Hazretleri'ni, pişirmiş olduğu yiyeceğe davet etti. Bazı muhadisin dediler ki bu terzi Resul Ekrem Hazretleri'nin azatlı kölelerinden idi. Hazreti Enes buyurdu: "Ben Resul Ekrem Hazretleri ile beraber o terzinin davet ettiği yiyeceğe gittim. Terzinin menziline vardığımızda Resul Ekrem Hazretlerine arpa unundan yapılmış ekmek getirdi. Bir çorba getirdi ki o çorbanın içinde kabak ve güneşte kurumuş et var idi. Enes buyurdu, ben Resul-i Ekrem hazretlerini gördüm. Kabağı sevdiklerinden o çanağın etrafından kabağı araştırıyor idi. Enes buyurdu ki, o günden beri kabağa muhabbet ettim. Hadiste geçen çanak olan kısa on adet kimsenin yiyeceği miktarı yiyecek olan çanaktır. Bu hadis-i şerifte vardır ki, bir kimse kendinden aşağı kimsenin davetine icabet edip yiyeceğini yiyebilir. Efendi hizmetkarıyla beraber yemeli. 10. hadis. Hazreti Ayşe'den mervi'dir. Hazreti Ayşe, Resul Ekrem Hazretleri helvayı ve balı sever idi buyurdu. Mervi'dir ki Resul Ekrem Hazretlerine bir kafile geldi ki İçlerinde resul Ekrem Hazretlerinin bir devesi var idi. O deveye un ve bal ve yağ yüklenmiş idi. resul Ekrem Hazretleri bereket ile dua edip buyurdular ki, bir tencere getirin getirdiler. Tencereyi ateş üzerine koyup içine bal ve yağ ve un koydular. Layıkıyla katılanıncaya kadar karıştırdılar. Daha sonra tencereyi ateşten kaldırıp yere koyup, ...yeyiniz diye buyurdu. Kafile halkı... yayıp doydular. Evet. Berekete dair o mucizeler... ...gösteriyor ki... muhammed Arabi... ...Aleyhisselatü Vesselam... ...umuma rızık veren... ...ve rızıkları halk eden... ...bir zat-ı rahim ve kerimin... ...sevgili memurudur. Pek hürmetli bir abdidir ki... ...rızkın envaında... ...hilaf-ı adet olarak... ...ona hiçten... Ve sırf gaybdan ziyafetler gönderiyor. Malumdur ki Ceziretul Arab suyu ve zirati az bir yerdir. Onun için ahalisi, hususan bidayet İslam'daki sahabeler dılkıma Ayşe'ye maruzdular. Hem susuzluğa çok defa giriftar oluyorlardı. İşte bu hikmete binaen mucizatı Bahireyi ah Ahmediyi Aliksinat ve selamın mühimleri taam ve su hususunda tezahür etmiş. Bu harikalar davai nübüvete delil ve mucize olmaktan ziyade ihtiyaca binaen Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a bir ikram ilahi, bir ihsan-ı rabbani, bir ziyafeti rahmaniye hükmündedir. Çünkü o mucizatı görenler nübüvete tasdik etmişler. Fakat mucize zuhur ettikçe iman ziyadeleşir. Nurun ala nur olur. 11. hadis Ümmül Mü'minin, Ümmü Selemeden Mervi'dir. Haber verdi ki, resul Ekrem Hazretleri'nin huzurlarına biryan olunmuş, yani eti but getirdiğiydi. resul Ekrem Hazretleri o biryandan yediler. Yemekten sonra namaza kalktılar. Abdest yenilemediler. Malum ola ki, resul Ekrem Hazretleri ateş dokunmuş bir şeyi yemek, abdesti bozmadığını beyan zınnında bir yan yani kebap yedikten sonra namaz için tekrar abdest almadılar. i̇mam Şafii buyurur ki eti yemek aklı ziyade ve işitme duygusunu arttırır. Hazreti Ali'den mervidir ki eti yemek bedenin rengini saf ve insanın yaratılışını güzel kılar. Bir kimse kırk gün miktarı et yemese huyu kötü olur buyurdu. 12. hadis Abdullah bin Haris'ten mervidir. Abdullah bin Haris Resul Ekrem Hazretleri ile beraber mescit içinde bir yan yedik buyurdu. Muhaddisin beyan buyurdular ki İbn Haris mescitte püryan yediği vakit Resul Ekrem Hazretleri ile iyetikafta idiler. Zira mescitte yememek evladır dediler. 13. hadis Muhiye bin Şuveden Mervi'dir buyurdu. Bir gece, Resulü Ekrem Hazretleri ile beraber bir kimseye misafir oldum. Resulü Ekrem Hazretlerine bir yan olmuş, Yan eti but getirildi, yani ziyafet sahibi getirdi. Bir yan getirildikten sonra Resulü Ekrem Hazretleri büyük bir aldı, onunla bir yandan benim için kesti. Muhiye buyurdu. Hazreti Bilal geldi resul Ekrem Hazretlerine namaz vaktinin girdiğini bildirdi. resul Ekrem Hazretleri mübarek elinde olan bıçağı namaza gitmek için yere bıraktı. resul Ekrem Hazretleri latife yoluyla Hazreti Bilale buyurdu. Bilale ne oldu? Bilale Allah Teala çok hayır versin. Namazın vaktini bilir ve güzel bildirir buyurdular. Malum ola ki Ekrem Hazretlerinin adet-i kerimeleri idi ki, Bazen latife buyurduğunda terebbet yedahu yani iki eli toprağa yapışsın lafsını buyururlar idi. Bu hadiste Hz. Bilal'e latife buyurdular. Namazın vaktini Bilal'in bildirmesinden ziyade hoşlandıklarından dolayı. Hazreti Muğire buyurdu. Halbuki benim bıyığım uzamış idi. resul Ekrem Hazretleri Muğire'ye buyurdu. Bıyığını misvak üzerine koyup misvaktan fazlasını keseyim yahut sen bıyığını misvak üzere kırk. Hadisin özeti. Muğire bin Şube dediler ki bir gece resul Ekrem Ekrem ile birlikte misafirlikte bulundum. Ziyafet sahibi resul Ekrem hazretlerine bir yan olmuş yan eti but getirdi. resul Ekrem hazretleri büyük bıçağı alıp bana bir parça kesti. Bilal-i Habeşi gelip namaz vaktinin girdiğini haber verdiğinde resul Ekrem Hazretleri elinden bıçağı bırakıp latife yoluyla Allah Teala Bilal'e hayır versin, namaz vaktini bilip güzelce bildirir buyurdular. Halbuki benim bıyığım uzamış idi. Bana hitaben bıyığını misvak üzere koyup fazlasını keseyim yahut bıyığını misvak üzerinde kırk buyurdu. Bu hadis şeritten anlaşıldı ki. Misvak kalınlığından fazla bıyık kırmak lazımdır. Ve yine bu hadisten anlaşıldı ki namaz vakti olduğunda her şeyi terk edip namaza başlamak lazımdır. İmam-ı Nevevi buyurdu ki: Bıyık kırmakta sünnet olan dudağın kırmızısı görülecek kadar olduğuna bu hadis-i şerif delildir. 14. hadis Hazreti Ebu Hureyre'den Mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretlerine pişmiş et getirildi. O gelen etten kol dedikleri yerini ayırıp, Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek önlerine konuldu. Kol, Resul-i Ekrem Hazretlerine mergub idi. Rahbet edip beğenir idi. Zira kol eti ziyade pişkin ve yumuşak ve kuvveti arttırmaya sebep olur. Resul-i Ekrem Hazretleri mübarek ön dişleriyle o koldan yediler. Kerimizi bu hadis-i şerifte zikirden Murat eti ısrar ısrar yemek caiz olduğunu beyandır. Nitekim bıçak ile kesmek caiz olduğunu önceki hadiste beyan eyledi idi. 15. hadis. İbn Mesud'dan mervi'dir. Buyurdu ki: Resul Ekrem Hazretleri kol etini ziyade severdi. İbn Mesud buyurdu: resul Ekrem Hazretleri'ni şehit etmek için kola yani buda zehir konuldu. i̇bn Mesut Mesud şöyle zan eder, düşünür ki kolu Yahudiler zehirlediler ki Resul-i Ekrem Hazretleri yiyip şehit olsun diye. Bu olayı muhabdisin şöyle beyan ettiler ki bakta ki Resul-i Ekrem Hazretleri Hayber'i fetih buyurduğunda Hayber Yahudileri içinde Zeynep bintil Haris adında bir Yahudi kadını var idi. Araştırdı ki Resul Ekrem Hazretleri koyunun ağzalarından hangi uzvun yenilmesini sever? Haber verdiler ki kolunu ziyade sever idi. Şimdi o Yahudi kadını sair Yahudiler ile müşavereden sonra bir koyun bir yan edip saatinde helak edici bir zehir bulup o koyunun ecza'sına hususen omuz ve kola ziyade koyup Resul Ekrem Hazretlerinin huzuruna o zehirli bir yanı hediye yoluyla getirdiler. Resul Ekrem Hazretleri dahi hazır olan sahada ile o koyunun yenilmesine başladılar. Resul Ekrem Hazretleri koldan bir lokma alıp mübarek ağızlarına almışlar idi. Derhal ashabı buyurdular ki: "Bu koyundan ellerinizi çekin. Zira şu kol bu koyun zehirlidir." diye bize haber verdi bir rivayette Hazreti Cibril haber verdi ashab-ı kiram ellerini çekip yemekten vazgeçtiler lakin Bişir bin Vera bir lokmayı yutmuş idi resul Ekrem Hazretlerine zehir tesir etmedi ama Bişir'e tesir edip vefat etti resul Ekrem Hazretleri o Yahudi kadını çağırıp buyurdular ki ya sen bu koyunu zehirlemişsin o Yahudi kadını dedi ki, benim zehir attığımı kime haber verdi? resul Ekrem Hazretleri şu kol haber verdi buyurduğunda o Yahudi kadını zehir attığını ikrar etti. resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki, niçin bu kadar kimsenin helakine çalıştın? Yahudi kadını dedi ki, ey Muhammed hala sen nübüvvet dava edersin. Eğer hak peygamber isen sana zehirden zarar gelmez. ''Eğer değil isen halkı senden kurtarayım'' düşüncesiyle yaptım dedi. resul Ekrem Hazretleri kemal ve Kerem'inden nefsi şeriflerine bir zarar olmadığı için o kadını affetmiş idi. Lakin şeriat gereği üzere Bişir bin Bera o zehirden şehit olduğu için o kadını Bişir'in varislerine teslim ettiler. Onlar dahi sen katlettiler. Şu vakay acibedeki vecih-i icazı gösterecek bir iki noktayı dinle. Birincisi, bir rivayette var ki o keçinin kolu haber verdiği vakit bazı sahabeler de işittiler. İkincisi, hem bir rivayette vardır ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam haber verdikten sonra dedi, ''Bismillah deyiniz, ondan sonra yiyiniz. Zehir daha tesir etmeyecektir.'' Şu rivayeti Çendan İbni Hacer-i Askalani kabul etmemiş. Fakat başkaları kabul etmişler. Üçüncüsü, hem de esas Yahudiler, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ve mukarrebin sahabeye birden darbe vurmak istedikleri halde, birden gayipten haber verilmiş gibi hadisenin inkişafı ve desiselerinin akim kalması ve o ihbarın ifade ettiği vakıa doğru çıkması. Ve hiçbir vakit sahabelerin nazarında mütehalif bir haberi görülmeyen Zat Ahmediye'nin şu keçinin kolu bana söylüyor demesi, herkesin kulağıyla o keçiden o sözü işitmesi kadar kanatı kat kat'igeleri olmuş. 16. Hadis Resul-i Ekrem Hazretleri'nin kölesi olan Ebu Ubeyd Hazretlerinden Mervi'dir. Ebu Ubeyd, resul Ekrem Hazretleri için bir çömlek içinde et pişirdim.'' buyurdu. resul Ekrem Hazretleri kol etini ziyade severler idi. Ben dahi kolu sevdiklerini bildiğimden çömlekten kolun birini resul Ekrem Hazretlerinin mübarek ellerine verdim. O kolu yedikten sonra buyurdular. ''Bana kol ver ya Eba Uveyt. Ben dahi öbür kolu verdim. Verdiğim kolu dahi yedikten sonra bana kol ver.'' buyurdular. Çünkü ben iki kol verdim, kol kalmadı idi. Ben de dedim ki, bir koyunun kaç kolu olur? İki var idi, verdim. Başka kol yoktur ki onu dahi vereyim. resul ve Ekrem Hazretleri buyurdular ki, O Allah'a kasem ederim ki, Benim nefsim O'nun elinde, yani kudretinde ve iradesindedir. Eğer sükut etseydin, yani söylediğini söylemeyip emrime uysaydın, Ben her istedikçe kol verseydin, Kadir olur verebilirdin buyurdu. Biline ki Resul Ekrem Hazretleri Ebu Ubeyde bir mucize izhar buyuracakmış. Lakin devletli Ebu Ubeyd acene buyurmuşlar. Hadisin özeti Hazreti Ubeyd buyurdular ki Resul Ekrem Hazretleri için bir çömlek içinde pişirdim. Mucize sahibi efendimizin kol tarafını sevdiğini bildiğim için ben çömlekten birini çıkarıp Resul Ekrem Hazretlerine verdim. Yedikten sonra bana bir kol ver buyurdular. Çömlekten etin öbür kolunu dahi verdim. Onu da yiyip bana ya Ubey bir kol ver buyurdular. Lakin çömlekte artık kol eti kalmadığı cihetle ya Resulallah bir koyunun kaç kolu vardır? İki kolu vardı verdim. Bir daha yoktur ki takdim edeyim cevabını verdiğimde o Allah hakkı için ki benim nefsim onun yedi kudretindedir. Eğer sükut edip emrime imtisal etmiş olsaydın ben her istedikçe kol eti vermeye kadir olurdun buyurdular.